来たもた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 ve sizi ateşten korusun. <Gülüyor> Bugünkü dersimiz yine selam mevzuunun devamı olacak. Ee, başlık olarak selamın keyfiyeti. İsa Suresi'nde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor اِذَا حُيِّيْتُم بِتَحْيَيَّتٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوهَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا Size bir selam verildiğinde selamla karşılanıldığınızda ya aynen misliyle geri çevirin veya hayır selamla karşılandığınızda en güzel şekliyle daha güzel bir şekliyle selam verin ayetle de bulunuyor. Bunu anlatan bir hadis-i şerifte Emran ı hüseyin naklediyor dedi Allahu anhu. Zürke kat ilan sallallahu aleyhi ve sellem fekâle es aleykum. Adamın birisi geldi. Allah Resuluna şöyle dede: "Salamu alaykum. Fırdalıhi salam. Allah Resulü de ona selamını, ona selamını aldı. Meccan Resulü ki ad Allah Resulü buyurdu ki: "Bakalı Nabi Sallallahu Aleyhi ve Sellem 10. Caa'a aharu fe qal Sonra birisi daha geldi Esselamu aleykum Ve rahmetullahi Dedi Feredde Onun da selamını aldı Sonra adam geldi Oturdu Ve Allah Resulü 20'dir Dedi Sümme جاء Kale esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Feredde aleyhi onun da selamını aldı. Fe adam geldi müsait yere oturdu. Fe kale selasun. İşte buna otuzdur. Dedi. Burada selamın verilişinin, verilişinin keyfiyetini anlatıyor. Yani birisi bir meclise geldiğinde sadece Esselamu Aleykum derse buna on sevap diyor. Ki öyle oluyor da olayda. Bir diğeri geliyor. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi diyor. Buna da akabinde işte bunun için 20 vardı. Sonra birisi daha geliyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu ney? Onun da selamını alıyor. Adam yerine gelip oturduktan sonra terasun buna da 30 vardır diyor. Bu hadis-i şerif gösteriyor ki sadece Esselamu aleyküm denildiğinde 10 selam var. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi denildiğinde 20 Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Barakatuhu denildiğinde de 30 selam var. Yukarıdaki oh, oh, oh. ayetle ele aldığımızda eğer bir selamla karşılanıldığınızda ya aynı ile selam verin yani o sana nasıl selam vermişse sen de öyle ver. Sadece selamu aleyküm dediyse o aleykumsa. Veya selamu aleyküm ve rahmatullahi dediyse sen de aleykumselam ve rahmatullahi diye veresin. Veya selamu aleyküm ve rahmatullahi ve barakatu. Üç günü birden demişse sen de üçüyle karşılık verirsin. Veya en azından misliyle yani esselamu aleyküm ve rahmatullahi ve aleyküm dediyse aleyküm selam dersin. Ama sen o böyle dedi diye illa böyle misliyle bırakman gerekmez. Sen tamamen o aleyküm selamu ve rahmatullahi ve diyebilirsin. Bu da selamın alınış ve veriliş keyfiyetini açıklar. Ee, bu bu yazılı veya sözlü hiç ayırt edilmez. Bazen insanlar selamı telefuz etmekten o kadar imtina ediyorlar ki yazılı sadece selame -se yazarak selam deyip geçiştirebiliyorlar. Harflerle de böyle. Daha fazla verirken de bunu yapıyorlar. <gülüyor> Burada selam vermenin e, Kur'an'da dahi sabit olduğu ve almanın vermenin meşruiyetini gösterir e, meşruiyeti derken bazı toplumlarda vermek sünnettir, almak farzdır gibi bir ayrım yapmıyoruz biz çünkü selam imandan bir baptır Müslümanların birbirlerini sevme, aralarındaki kin bozu def etmede bir sebeptir. Binaenaleyh akabinde bizi cennete götüren bir vesiledir. Bunun hükmünü eğer Allah ve Resulü bu şekilde belli etmiş ise, yani imandan bir cüz, hem de çok önemli bir cüz olarak beyan etmiş ise, bence bunun hükmü çok açık Kişi imanına nedenli önem veriyor, böyle bir şeyin terkiyle ne kötülüklerin irtikap edileceği hesap edilebiliyor ise, o denli bu selamı önem vermemiz, ihtimam göstermemiz gerekir. Onun için imandan bir cüzdür demek, hem de imandan cüz olan sair amellerin de gerçekleştirilmesinde nüfuzu olan bir cüzde dediğimizde herhalde hükmünün verilmiş olduğunu anlarız. Ayrıyeten başka bir bapta babu fi fadli men bedâ e bisselâ Selama ilk başlayanın Fasileti Geçen derslerde Dargın olan Müslümanlar arasında Birbirlerini Gördüklerinde Karşılaştıklarında O ondan yüz çeviriyor Bu bundan yüz çeviriyor Şeklindeki bir olaya dönük Her kim Selama önce Başlarsa onun daha faziletli Allah katında bunun daha güzel olduğunu söylemiştik ama burada her halükarda Ebu Umame radıyallahu gelen bir hadisi şerifte Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne evlen nasi billahi men bede'ahum bisselam insanların Allah katındaki en öncelikli olanı, en hayırlı olanı selama önce başlayan önce selam veren illa karşıdakinin selam vermesini beklemeden senin selamı ilk veren olman az önceki hadisi şerifte selamın veriliş şeklinde Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Barakatuhu birisi, ikisi, üçü birden verildiğinde bu otuz sevabı kazandıran bir hareket oluyor. Eğer selama ilk başlayan birisi olursak bunun karşılığı ise Allah katında insanların en hayırlısı, en öncelikli olanı selama önce başlayandır. Hele, dargın iki Müslüman arasında selama ilk başlayan, hayırı ilk elde etmeye çalışan fazileti ilk yakalayandır. Selam verme gayretin yanında Hemen bir artı daha koymalısınız, selamı ilk veren çalışmamız gerekiyor. Buna bir müsabaka diyebilirsiniz, yarış diyebilirsiniz. İki Müslüman da karşılaştığında bazen ben önce, ben önce selam veririm diye. tabii ki bu bir müsabakayı getirecektir. Hani bazen derler ya işte şurada rekabet etmek gerekir, rekabet şöyle derim. Bizdeki rekabet e, illa birisinin kazanmasını gündeme getirmiyor. İkisi de bu hırsla yaklaşırlarsa bazen selamlarının bile çakışması mümkündür. Ha? Eğer kardeşini geçemezse o hırsla selam verme arzusuyla selamı verirse ilk o marzusuyla bunu yaparsa ve inşallah ikisi de aynı sevabı, aynı ecre nail olurlar. Hele dargın olan iki Müslümanın önce selam vermesi, Allah'ın hatırını yani tevhidin hatırını her şeyin önüne geçen bir yapıyla ve mutlaka dargın olan iki kişiden ilk selam verenin daha faziletli olacağı da başka bir gerçekdir. Burada bir tertibin, yani öncelikle selam verme, kim önce verirse onun fazilet sahibi olduğunu anlattığı gibi bazıları bazı konumlarda da yükümlülük birisinde olabilir. Önce selam verme onun üzerine vacip yani geçerli olabilir. Ebu Hureyre'den gelen bir Hadis-i Şerif'te Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüsellimu ssarriru alel-kibir Küçük büyüye selam verir öncelikle vel mârru alel-kâidi Yürüyen, oturana selam verir yani hareket halindeki birisi Oturana Önce Selam Verir Vel Kalilu Alel Kedir Çoğunluk Azınlığa Önce Selam Verir ha, Azınlık Çoğunluğa Önce Selam Verir Az Önce Yanlış kurdum Cümle Herhalde Azınlık Az Olan taraf, Çoğunluğa Önce Selam Verir diyorum. Burada Bir Tertip Beyan Ediliyor Yine Ebu Hureyre'den gelen başka bir hadis-i şerifte şöyle bir, bir ziyadelik var Kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem Yusallimur rakibu alel maşi Binekli olan yürüyene önce selam verir. Bineğin üzerinde olan yürüyene önce selam verir. Diyor. Öncelikle selam verme binekliğinin üzerinde gereklidir. Ayrıca selamın ısrarlı bir şekilde hırslı bir şekilde kazandırdığı sevaba dönük iştiyak arzu yönüyle sahabe arasındaki uygulanış şekillerinden şunu görmekteyiz yolda beraber giden iki arkadaşın arasını ayıran taş, ağaç herhangi bir şey geçirdikten sonra birbirlerine selam verdikleri babıdır. Bu da Ebu Hureyre'den nakledilmekten. Diyor ki kal idâ lakiye ehadukum ahâhu فَالْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ Sizden biriniz kardeşine rastladığında ona selam versin. فَاِنْحَالَتْ بَيْنَوْمَ شَجَرَتٌ اَوْ جِدَارٌ اَوْ حَجَرٌ Eğer ikisinin arasını ayıran bir ağaç duvar ve taş gibi bir şey gelmişse tüm melakiyahı o aralarını ayıran şeyi der geçmez fel yüzellim ona selam versin diyor tekrar qar muaviyah ve haddetene abdu'l-vahhab an eb an el ahrac an hurayra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu merfu olarak naklet diyor. Ayrıca selam verilecek kimseleri yani tanıdığın, tanımadığın herkese kadın, erkek, küçük, büyük ne olursa olsun daha önce rivayetlerde böyle anlaşılmış olmasına rağmen insanlar bazı sebeplerle şuna buna selam verilmemesi gerektiğini düşünebilirler. Bununla beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında ve sahabenin ondan öğrendiği şekilde bunu nasıl uyguladığını açıklayan bazı hadisi şeritleri herhalde zikretmenin faydası olacağını düşünüyorum. Şöyle bir bab açmışlar hadis-i alimleri. Babu fisselami alessibiyan Çocuğa dahi selam verileceği babu. Enes radıyallahu anh'u naklediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala gilmanin yel'avun Allah Resulü bir gün yolda giderken oynayan çocuklara rast geldi. Fesellem aleyhim. Onlara selam verdi. Diyorum. Bu hadisi şerifte ve buna takviye de bulunan yani ziyadilik günüyle takviye bulunan bir başkasını da zikredelim. Ondan sonra biraz açarız. Yine Enes'ten gelen bir rivayette Enes'i herhalde tanıyorsunuz. Ee, çok küçük yaşta Allah Resulü'nün Medine'ye gelişinde annesinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hizmet etmesi için ona verdiği bir çocuk. Çünkü herkes Allah Resulü'nü karşılarken hediyelerle geliyorlar yanına Enes'in anası da başka hiçbir şey olmadığı için Enes'i elinden tutup Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidiyor karşılamak için. Ve ona diyor ki Allah'ın Resulü, çocuk benim oğlum, bu sana hizmet etsin diyor ki mutlak Allah Resulü ona hizmet eden birisine ihtiyacı olacaktı. Ve herhalde bu Müslümanlar tarafından ihmal edilecek bir iş değildi. Ama bu gösteriyor ki Enes'in anası, Ömrü e bu mevzuda çok çabuk davranıyor. Ee, Enes diyor ki ''İntâ ilayna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ana gulamun fil gilman'' ''Ben'' diyor, sair çocuklarla, akramla, akramlarımla oynarken yanımıza Allah Resulü geldi ''Fesellem aleyna'' ''Bize selam verdi'' diyor. Kada bi yedi fa arseleni bir risaletin bana yazılı bir şeyle yani biri, beni diyor elimden tuttu ve bana bir şeyler verdi yazılı bir şey birisine yolla, götürmem için ve beni bir yere yolladı o da Allah Resulü da orada bir duvarın gölgesine oturdu öyle kaldı. Hatta araca açılıyı ben geri dönene kadar diyor. Bu hadisi şerif, yaşı, makamı, konumu ne olursa olsun herkese falan vermesi gerektiğini anlatan bir hadis şerif olduğu gibi yani 60 yaşında diyelim bir nebi devlet idarecisi raiyetinden yani tebasının çocuklarını gördüğünde onlara selam verecek kadar bir tevazu onlarla ilgilenecek kadar bir tevazu sergiliyor. Aynı anda bu ümmetin en büyük mali öğretmeni, eğiticisi, terbiyecisi hem bir nebi olarak hem bir büyük olarak hem de bir devre, devlet reisi olarak onlara selam verme yükümlülüğünü eda ederken ayrıca onları eğitiyor da böyle bir terbiye ile eğitilen o toplumda daha küçük yaşta çocuklar selam vermesin, hele bir büyüğün kendilerine itibar ederek, değer vererek onlara selam vermesin. Yani Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diye dua ediyor. O aynı şekilde öğretildiği gibi ona cevap veriyor. hem ne kadar burada biz de onun selamını aldık demese bile en az o çocuklar böyle eğitiliyorlardı. Onlar da aynı şekilde selamı geri döndürüyorlar selamı alıp yani yine selamet, rahmet ve bereket niyazında bulunuyorlar. İşte bu çocuğu sadece anasının babasının eğitmesi gerektiği lüzumunun yanında <gülüyor> her büyük kendisinden bir şeyler öğrenme muhtarca olan kişi küçük büyük önem onların da duranları arkasından gelen Yine bir uygulamada Esma binti Yezid naklediyor radiyallahu anha diyor ki marre aleyna nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fi nisvetin fe selleme Esma binti Yezid diyor ki biz bir grup kadınla bir yerde iken Allah Resulü yanımızdan geçti. E, bu gösteriyor ki hareket halindeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize selam verdi diyor. Burada da selamı kadınların selamı aldıklarını sikretmiyor. Eğer selamı verdiyse o toplum böyle eğitiliyor selamı da almışlar. Bu da gösteriyor ki, kadınlara selam verilir. Ha, bir cemaat halinde olsalar bile ki burada bir grup halinde olduklarını söylüyorlar. Ayrıca hatırlarsanız münasebetine göre bunlar zikretmişimdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arada sırada Enes'in anasını ziyarete girilmiştir onu bir devlet reisinin, bir nebinin, idarecinin, bir erkeğin, bir kadını ziyarete gelebileceği ve tek başına doğru o kadına selam verilebileceğini ispat ettiğimiz gibi burada bir grup halindeki kadın topluluğuna selam verdiğini e, işaret etmesinden dolayı onu sadece zannedilmesi gibi bir topluluğa ancak selam verilebilir Yalnız başına bir kadına selam verilemez ayrımını yapmamak için. Tabii ki bazen şöyle duyarız: Eğer kadın yolda, sokakta tek başına ise ona selam vermek mahzurlu duygusu denilebiliyor. Bazı yerlerde öyle. Yani maalesef. Düşünün yalnız başına bir yolda giden bir kadını. Yine de yolun karşı taraftan gelen bir erkeğe bu hadis-i şerifi uygulama ile birbirlerine selam versene bu toplumda e, öyle zannediyorum ki onu etraftan, yandan, evden ben gören birisi akıllarına bunlar birbirlerine selam verdi demez birbirlerine bir şeyler dediler diye düşünürler bu da büyük bir fitneye sebep olabilir, büyük bir fitneye sebep olabilir. Bu da gösteriyor ki, Allah Resulü'nün Enes'in anasının yanına gitmesinde, Enes'in annesi yalnız değildi, orada başkası da vardı, kardeşi de vardı, Enes'in kardeşi çünkü genel anlamda biz, yalnız bir evde yalnız başına olan bir kadının yanına gitme halvette olma konumunu getireceği için buna cevaz vermiyoruz. Şeran bu caiz değildir. Yolda giderken tek bir tek başına bir kadına selam verme, bence orada o toplumun e, konumunu da değerlendirmeyi gerektireceğini düşünürüm. Çünkü daha fazla büyük bir fitnenin daha büyük bir fitnenin çıkmasını önlemek için bu konumu bu denli düşünmek gerekir, mahkeme etmek gerekir deriz. Daha sonraki gelen bir bakta meclisten ayrılırken de selam verileceği, yani e, birisinin yanına geldiniz, biraz durdunuz, sohbet ettiniz, ayrıldınız. Nasıl ki onun yanına gelirken selam verdiyseniz ayrılırken. Ha bir meclise gelirken de selam vermek gerektiği gibi o meclisten kalkıp giderken de selam verilmelidir. Selam. Yani sadece karşılaşıldığında değil ayrılırken de verilmesi gerekir. Yine Ebu Hureyre'den gelen bir hadis-i şerifte şöyle diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem görür ki idan daha Sizden birini bir meclise ulaştığında, bir topluluğun yanına geldiğinde veya faida arada ni yapınma veya o meclisten kalkıp gitmek istediğinde felüsel. Selam versin. Yani. Önce karşılaştığında, geldiğinde de selam vereceksin. Ayrılırken de selam vermenin gerekliliğini anladıkları. Selam verirken bazı ifadelere dikkat etmek gerektiğini gösteren bir bab e, tedbir edilmiştir ki aleykesselam demenin kerayeti yani aleykümselam değil de Münferiden tek doğulsa ona aleyküm demenin kerahiyeti. Ebü Jura a naklediyor. Kad ateyetu Nabiyya sallallahu aleyhi ve sallam takuptu aleyküm selam. Allah Resulü yanına geldi ve ona aleyküm dedi. Yani Allah Resulü aleykesselam ya Resulallah. Allah Resulü de قال لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامِ Bakın bir daha böyle deme. Aleykesselam deme. فَاِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّتُ الْمَوْتَاءِ Bu mevtaalara verilen bir selam şeklidir diyor. Bazen selamı alırken de doğuda aleyke selam ve aleyke selam selasıyla vermek gerektiği esselamu aleykum esselamu aleyke deyim esselamu aleykum. alırken de ve aleyke selam değil ve aleykum selam diye alınması gerektiğini gösteren bir naz yani deliktir. Akabimdeki bir bakta, tek kişinin selamı alması cemaat adına yeterli olduğu bağlı. Yani bir cemaatle karşılaştığınızda yine e, e, Ali bin Ebu Talib naklediyor. Radiyallahu anh a. şöyle dedi Ta yücziu anil cemaati idha marru en nüseflime ahadu, ahadun yüczi ve anil cülûsi eni yırıddâ yani bir cemaat halinde giderken içten birisi selam vense yine onlardan yani bir topluma içlerinden on kişiden birisi o selamı alsa bu selam geçerlidir diyor bu gösteriyor ki toptan herkesin verip herkesin alması gerekiyor. Bir grup harindeyken, başka bir gruba giderken ve tek kişi de olabilir selam verirse içlerinden birisi bu selam yeter. Ha, bir gruba selam verilmiş ise onlardan birisinin de bu selamı alması yeter. Bu yeterliliği gösterin Şöyle olabilir belki bir ders esnasında bir sohbet esnasında ciddi bir meşguliyetin bu ortamda fazla ses çıkarmamak gürültü çıkarmamak için e, içlerinden birisinin vermesi birisinin alması yeterlidir ama herkes bu sevabında yarışabilir herkes selam, selam verir ve herkes dağılabilir ama ama asgariden böyle olsa bunun yeterli olduğunu evet ee, burada müslümanlar karşılaştıklarında nasıl bir selam ve bununla beraber yapılması gereken bazı şeylerin de beraber de yapılabileceğini gösteriyor bu da babu fil musafahati musafaha hakkındaki gelen bir hadis zikrediliyor Bera ibn Asim bunu naklediyor radiyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu bahali ve sellem Allah Resulü diyor ki bir dakika efendim pardon pardon kuş yapraklar ağacın dalından nasıl dökülürse günahları da öylece dökülür. Diyor. Enes'den gelen başka bir rivayette şöyle diyor Enes İbni diyor ki Lammâ ca'e eh'e lammâ yemen Yemen Eylül'ü geldiğinde Allah Resulü'ne Allah Resulü diyor ki Tanrı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُسَافَةِ Yemen, Yemen ehli geldi size Yemen Eylül'ü bu denli meteden çok rivayetler var Bilim Yemenlidir iman Yemen'dir diyor. Yemen eğlendirmeden birer bir sayı makin var ve size musafaya ile gelen size musafaya bay bay bay, bay öğreten ilk öğreten diyor. Musafaha, Yemenli. Musafa Yemenli gelmiştir yani yarım Yarımadasındaki insanlar musafayı bilme bilmiyorlarmış ve bunu da onlara getiren ilk Musafaha eden toplu olarak Yemenliler. Evet, bundan sonraki bab Bir, iki kalıyor kalıyor ee, Bu hadis hakkında biraz sorun var ee, Çünkü bu hadise e, Şeyh Sait dedi Bir de gördüm, zayıf dedi de. Bu iki söz arasındaki sorunu çözmeden O baba geçmeyi benim ilk aldığım delil Ebubekir radiyallahu anh'ın bir gün Medine'ye geliyor. Ayşe'nin kızının yanına geliyor. Ayşe de radiyallahu anh'ın hastaymış. Ey diyor, nasılsın kızım diyor ve yanaklarından öpüyor. E, müsaade ederse çünkü e, o babları işlerken bunu konuşalım. E, Müjveri hadis-i şeriflerde gördüğün gibi her kim selama önce başlarsa diyor. Bu kadın erkek önemli değil. Her kim ifadesi herkesi için alır. Ha, kadın da olabilir, erkek de olabilir. Hatta çocuklara bilir selam verilebilir. Babını işlerken, çocuk öğrendikten sonra yürürken, rastladığı bir büyüye önce çocuğun selam vermesi gerektiğini anlatıyor. Çocuk küçük selam verir diyor illa bir vermesini beklemez. Kadın erkek için de bu aynıdır. Ama az önce söylediğim gibi yolda giderken diyelim ki yalnız başına bir kadın geliyor aynı sokaktan bir erkek de geçiyor. Bunlar müslüman olduklarını görüyorlar. Ben müslüman bir beldedeler. Bu selam verme de hiçbir değiş yok ama ortamın konumuna göre bazı fitnelere sebep olabilir. Ha, bu ihtimal var ama fitneye sebep olabilir diye Allah Resulü'nün yaptığı, emrettiği bir şeyi ne kadar bir şey yapmaktan geri durdu. Bu da düşünülür. Çünkü Müslim ve i̇bn gelen bir rivayette sakın kadınlar bizi camilere gitmekten alıkoymayın. Kadınların namazlarının en sayıklısının evlerinin köşesi ne olduğundan ama burada her şeye rağmen kadınları camiye gitmekten alıkoymayın. Ee, İbn-i Ömer'in oğlu Salim diyor ki peki camiye gideriz diye çıkıp başka yerlere giderlerse Allah Resulü kadınlığı camiye gitmekten alıkoymayın diyor. Yine aynısını söyleyince oğlunun göğsüne erdiği tersiyle vuradan, ben sana Allah Resulü böyle dedi diyorum Fatih'in de bir teklifçi var. Ee, bir gün yanında bir arkadaşıyla beraber. Teklifçiler biliyorsunuz herkese selam vermezler. Fatih'in de Felsipaşa e, Caddesi'nde e, geliyorlar. Ben tek başıma gidiyorum. Tabii ki tanıyorum. Gelip gidiyorlar. Ha konuşsanız bile teklifçiler yine selam vermezler size. Ee, tabi ben selamun aleyküm dedim selamı almadılar tekrar selam dedim selamı almadılar ee, nasıl ders vereceğimi düşündüm çünkü saatlerce anlatmadan öte e o zaman Allah belanızı versin dedim. aynı yüzlerine biraz kızardılar bozardılar dedim kızmayın ben size selam verdim dua ettim ee, bunu almadınız belki bundan hoşlanmıyorsunuz de hoşlanmayın dedi. Ben de herhalde bir doğadan diye tuttum size böyle dedim dedim. Yani Allah belanı de Ve ondan sonra selam almaya e, Yine Fatih'te e, bu çarşamba cemaatinden iki kişiye rastladım. Onlar da o zaman son zamanlarda da e, selam eşi böyle geçti sakallı cüppeli selam verdi almadılar geri döndüm tuttum ben size selam verdim dedim. şimdi ne yapacaklar şaşırdılar ee, durdum tekrar selam verdim bu sefer aleyküm selam var anladılar ki selamı aldılar ee, selamı en azından en azından Temiz e, bir maruf meselesinde de anlattığım gibi selam herpeki mahkemede çıldırıyor bana anlatma fırsatı verdi dinleme fırsatı verdi selamı biz her şekilde de selam biz. Onlar ne ders edersin Daha önceki derslerde de dediğim gibi Karşıdakinin ne yapacağını yap de bu çocuk bazı şeyleri öğrenince e, Allah'a hamd olsun dedi ki çok yemekhanesi sorumuzu yapar bu eğer yani orada bir böyle şey yoksa bir iş yoksa veya olsa bile ona verilirdi bunu e, Allah'a hamd olsun bunada solculuktan sürgün bizim dönük bombanı işte elimi alıyor beni çağırdı e, o çocuğun benimle yakın iki olduğunu biliyorum bunu buna sen mi öğrettin dedi. Ben böyle bir şey demedim. Ben bu çocuk Kur'an öğretiyorum. Bana sorduğu kadar da dinini öğretiyorum dedim. Döndü. Ya dedi ne mi var bu boca? Dedi. Yani Tanrı'ya yani, ha. Yani tahmin edin. Tanrı'ya hafdolsun. Dersek ne olur sanki dedi. Ee, bunu dedim size uzun boyu şu an anlatamam. Ama küçük bir örnek vereyim. Eğitimdeydim. Taarruz eğitimlerinde askeresizde. Allah Allah diye bağırttırmayın. Tanrı Tanrı diye bağırttırın. Ne olacak dedim. Durdu durdu ya dedi. Tanrı Tanrı diye bağırsalar hiç kimse gayrete gelmez dedim. Tabi gelmez gayrete. Sanki odun yutmuş gibi ses çıkar. Tanrı Tanrı dediğinde. Ama Allah Allah dediğinde o insanların gönlüne düşen şef daha farklı oldu. Onun için günaydınmış. Bunlar hiç birisi bir şey ifade etmez çocuklar ama başa açık olsa İslamla alakası da olmasa e, selam bence gladiatörlerin selamı e, mafyanın ti, tipi bir selamdır selam yani bu değil böyle değil bize selam öğretilmiştir Birilerine tutup da bunu bize öğretmesine hiç mi ihtiyac yoktur bir bize öyle bir hürmetiz ki bu gittiğimizde ne yapmamız gerektiği bile öğretilmiştir. İstanbul'un cemaatine bu çok şisacı selam. <gülüyor> Siz de o zaman ''Va aleykum'' Bu kelime ifade etmekte aykınlaşık değil. İşte biz, nasıl ki gerekli sünnet istiyoruz, Kur'an ve sünnet ehliyet, Kur'an ve sünneti yaşayan, bunu takbik eden, yani bunu yaymalı çünkü affü selama beynakum aranızda selamı yayın dedi demek kastı Emre hep budur. O bunu derken biz eğitici bir konuda selam dersen, sen de durursun, o aleyküm selam uva rahmatullahi ve barakatuhu dersen, bu ona öğretir. Evet. Tekrar tabi, evet hocam biz başa çıktık çekinmedik ama bu da tabi mutlak selam verir seni değişecek çocuklarını iyi bilin ee, belki ders niteliği olur, bu Yahudilere evli kitap bize selam veriyor evlatlar biz, biz ne yapalım denildi biz de valekunders Ayşe Validemi'den geldiği gibi Yahudiler Allah Resulü'nün yanına geldiğinde Es-Sâmu Aleyküm Yani zehir ve belasenin üzerine olsun Ayşe buna kısıyor Ayşe'yi susturunca Allah Resulü'nün sorduğunda Sen sadece Sizin üzeriniz olsun yani Hayır dilettirersen, hayır kötü dilettirersen Kötü, köy olur Ve bence Onlar Müslümanlar ama selamı Bilmiyorlar ya O zaman sen eee Bu telinde. O aleykümselam o ve rahmetullahi ve berekatuh defa. Bunu birkaç kere böyle tekrarlarsa yine o buna anlayacak tekrردن evet, yani o da esselam aleyküm diyor. İşte bizler Türk kasireyle bilmem ne yapar derler ya. E, biz selamımızı yaymalıyız. Evet. Tabii mi ya tabii sizin orada namaz zahiri geldi doğru. Başka. yapıyorsun. Eee Yazdı yaptı ben hakretti? Ne anladım? Anladım ha. Ne doğru mu anladım? Ona Hşirat'o siyadesi e, Allah Amadeus'un yazdığı bir mektupta yazdığı bir şey. Na schön was Tamam. E, söylüyor. Bu da bu civayeti de Şeyh Albani hatırladığım kadar Ebunaymre Sibahanehildet-i Lopya isimli kitabında e, naklediyor. Ve Şeyh Albani sessizle tutsak ya da buna sahih diyor. Merve neyi doğru anladın? Ha, tabii yazıda geliyor. Bundan ufak fazla ziyade bir şey demeyeyim ben. tam Mesela hakkında keyfiyetli bir şey bilmem ama az önceki rivayetlerde gördünüz. Allah Resulü selam öyledirken es selam aleykum aran. Ya aynen misliyle ya da ondan daha güzel bir şekilde bu, bu üçüne de otuz selam diyor. Ee, ee, okuyacağım bir kitabı Onlar hepsi Arapça benim bildiğim kadar yılın Müslümeyi'ye ama siz Siret-i Sahya'da bu rivayet var. Ee, bir dahaki derse ben bunu metniyle tercümesini isterim ki okuyabilirim. İnşallah tabi onu şuraya geçer İnşallah. Ee, zannedersem salı günü ders yapamam herhalde çünkü bugün Avrupa. yapamam. Çünkü seminerin başladığı gün erkenden oraya gideriz. Zaten ondan sonra ne kaldı? Ondan sonra gelip denedim. E, Fısat bulursam siz ay, salı ve cuma sabahları gelin. Girmeye çalışın. Peki. E, başka bir soru var. Başka bir soru var mı that could have been